Şimdi bir soru geldi bizden. Bir kardeşimizden, bayan kardeşimizden. Ee, soru biraz e, şey, yani adabı e, biraz aşma değil, aslında gereklidir. Ee, şöyle gereklidir, insan dinini öğrenmekte mükelleftir. Onun için Ansar kadınları Resulullah'tan soruyorlar, haizle mesele ilgili. Hatta Hazreti Ayşe birisine dedi ya bizi mahcup ettin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki la haya الدِّينَ Din de öğrenmekinde haya yoktur. Yani utanmak böyle şeyde yoktur. Bir bayan kardeşimiz Allah razı olsun onlara. Allah onun ki cihanda cennet, saadet ehli etsin. Dinini demek ki öğrenmek istiyor. Bizim dersimizi duymuş haizle ilgili meselede. Ne zaman kocası yaklaşabilir, yaklaşmaz, onun şartları bir dersimiz vardı. Diyor onu duyduktan sonra benim bir sorum var. O soruyu şöyle soruyor. Diyor ki benim adet günlerinde hocam şey yapıyor benimle ilişkiye girmek istiyor ama adet mekanımla değil tersten ama sadece şeyle yani ters ilişkiye girmeden sadece atrafında dolaşmaktan ondan sonra ihtiyacını gideriyor. Bu caiz mi? Soruyu bilmiyorum. Anlatabildiysem anlayan inşallah anlamıştır. Fazla da anlatamıyorum. Ama soru güzel. Çünkü neden güzeldir? Bu her insanın başına geldiği bir meseledir. Şimdi biz bunu bilmemiz lazım ki önceden bir öyle parça parça cevabı yarımını bir. Bütün alimler ehli sünnet ittifak etmiş. Hayız mahalline, yani normal cima mahaline, hayz müddetice cima haramdır. O da nedir? Ayet Bakara, 222. ayet. فَاَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِالْمَحِينَ وَلَا تَحْرُبُوهُنَّ Bunlara yaklaşmayın, hatta temiz olana kadar. Bu ittifaktır. Bir de Resulullah'ın bir sözü var, Müslüm'de geçiyor. اُسْنَعْ كُلَّ şeyin اِلَّا nikah Diyor ki hanımıyla hayz asnasında her şey yapabilirsin. Illen nikah. Nikah nedir? Yani e, cima meselesi. E, İmam Nevevi de bunun hakkında icma'yı veriyor Bunu bilmemiz lazım. Bunu da biz o dersimizde, kardeşimiz sorduğu derste biz bunu anlatmıştık. İkinci mesele. İkinci mesele ters ilişki icma ile haramdır. Ters ilişki icma ile haramdır. Bir Bakara Surasının devamında 320'de diyor ki eğer temiz oldular diyor ki eğer siz eğer hanımlarınız tahir oldular temizlendiler Allah'ın emrettiği yerden devam edebilirsiniz. Allah nereye emretmiş? Allah emrettiği yer nerededir? Bundan sonraki gelen 23'te 223'te Bakara'da diyor ki: "Nisa okum harfun lekum. Hatuh harfunkum en nasu." Diyor ki hanımlarınız ekin tarlanızdır. Ekin tarlanınıza istediğiniz yerden gelebilirsiniz. Bu denedir. Yani ekin nerede olur? Betonun üzerinde olmaz. Ekin nerede olur? Toprakta olur. Kadın ekin tarlası gibidir. Yani sen buğdayı ekiyorsun, bar veriyorsun var yani meyvesini veriyor. Onun için sen ne yapacaksın? Allah'ın emrettiği yer Allah'ın fıtratı gereği cimâ mahallinden gelmek nedir? Allah'ın emrettiği yer. Onun için ters ilişki icma'an haramdır. ile ilgili inşallah benim bir detaylı delilleri de dersim var. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Abu, Abu Dawud Teyme Muhammed e, ve bir sürü hadisler var. Şu anda aklıma gelen bir hadis var. مَلْعُونُ الْمَنْ اَتَى اِمْرَأَتُهُ ف۪ي دُولِهَا مَلْعُونَ'dur yani lanete uğrar. Çin hanımını ters ilişkiden yaklaşır. Evet bu böyle. Birinci hayızda haramdır. İkinci ters ilişki haramdır. Üçüncü mesele gelelim. Üçüncü mesele Resulullah'ın dediği gibi sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü harikoca hayız asnasında her şeyden faydalanabilirler birbirlerine. Allah bunları halal kılmış. Bir mahsuru yoktur. Bu da nedir? Ee, e, yani e, avrat mekanının yende e, makad yani dediğimiz kadın e, ot, oturacak yer e, şeyi. E, oralarda atrafında dolaşabilirsin. Alimler demişler bunda bir mahsuru yoktur. Sadece avrat mecanına yaklaşmamak lazım. Yani hayz asnasında avrat mekanına yaklaşmamak kesin lazım. Çünkü orası nedir? Necasettir. Ezedir. Ezed hadisten geçiyor. Onun haricinde atrafında, arka tarafın tarafında, bunlarda dolaşmakta bir mahsur yoktur. Hatta İbn-i Kudame bu konuda e, Mughni kitabında hatırladığım kadarı çok güzel şekilde bunu açıklıyor. Diyor ki hatta İlyeteyn. İlyeteyn yani kadının oturduğu çi tarafında de burada atrafında dolaşabilir. Zekeri denme, şeyden hatta ihtiyacını giderene kadar. Ama bir şertle dubura yaklaşmadan. Dubur nedir? Yani e, Avan dilinde dedikleri makat. Makata yaklaşmadan. E, bu da ma, e, şeyi var. Ama biz diğer derste dediğimiz gibi eğer o yaklaşma onu yaklaşmadan e, cimaya zorluyorsa onun için zaiz değil. Onun için en iyi şey ha hanımının 3 gün, 4 gün, 5 gün, 1 hafta 10 gün uzak durması lazım. Onun için e, e, i̇mam, e, Şafii de, imam Şafii de bunu aynen bu şekilde UM kitabında rivayet ediyor. İmam Neuvvide e, Şafii Fıkı kitablarında aynen bu şekilde hepsini rivayet ediyorlar. Şimdi kaldı bizim arkadaşın sözünü, Sözüne diyor, diyor zekerini mukatın atrafında, mukatın atrafında dolaştırıyor. Bunun ne besi var? Bunun da alimler diyorlar bir besi yoktur. Ne kadar eğer yani şeye teşebbüs etmese, bil fiil harama düşmek yani mukatın zorlamasa bir mahsuru yok. Bunu da e, Rauza tut talibinde e, İmam Nevovi zikrediyor. Diyor ki halakasında yani hatiminde yani mukatın atrapında dolaysak sürtse filan vesaire boşlukta kadar bir mahsur yoktur. Ama Zekeri'nin başını zorladı o zaman haram acıyor. Ama bu, bu konudan e, ne, ne, nasihati alimlerimizin bu konuda alimlerimizin nasihati bu konudan insan uzak durması lazım. Çünkü neden? Çünkü bu şeytan işidir. Yani adı üzerinde avamların dediği mesele bu şeytan işidir. Çünkü şeytan insanı teşvik eder. Yavaş yavaş sindire sindire tehlikeli işe giriştir insanı. Ama kendine hakim oluyorsan evet bunun bir mahsuru yoktur. Bazı bayan bizim kızlarımız da var kardeşlerimiz var. Geliyor diyor kocam işte böyle yapıyor ben ondan boşanmak istiyorum ya diyoruz yani bu boşanmaya gerekmez çünkü adam bu işi yapmaya kalkmıyor adam Allah Teala e, üç şey haram kılmış e, bir dubura duburdan fiil yapmak bir hayizda e, yapmak haramdır bir de nifas nifasta ol, olmasında astmasında haramdır bunun haricinde her koca her şeyi yapabilir bir mahsuru yoktur. Allah-u Teala e, yani bir nimetlerinden diyor, sizin sizden bir parça yarattım onu da size seken, zevca yarattım seken. Seken nedir? Orada rahatlayacaksın. Hoca acayip bir şeydi Allah'ın en büyük nimetlerindendir. Yani sen gözün önüne koy hiç kimse bu dünyada ne baban, ne annen, ne abin, ne amcan, en sevdiğin arkadaşın senin hususiyetini bilmez. Kızın oğlun da bilmez sadece iki eşin arasında her perde kalkıyor. Sadece Allah'ın koyduğu perde nedir? Haiz meselesiyle dövür meselesi. Bu kişisi haramdır. Onun haricinde bütün meselelerde hiçbir mahsuru yoktur ama zorlamamak lazım. Bazı arkadaşlar geliyorlar. Onu da duyuyoruz. Ne yapıyor? Arkadan zorluyor. Hocam bir şey yapmadım. Sadece bir az bele filan olmaz. Madem sen niyetlendin, o olmaz. Ama böyle sürtün filan oralarda bir mahsur yoktu. Allah daha iyisini bilir. Wallahmaddulillahi Rabbi alahe.